Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 23. Bölüm Birimau Maune Faciası. Reci vakasından kısa bir süre sonra, Amir bin Sasa kabilesinin reisi Ebu Bera Amir bin Malik, Medine'ye gelerek Hazreti Peygamberden İslamiyet hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamasına rağmen, kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimselerin gönderilmesini istedi. Bunun üzerine Resulullah, can güvenlikleri konusunda kesin söz aldıktan sonra Münzir bin Amr el-Hazreci başkanlığında, Kur'an'ı iyi bilen, çoğu ensar ve ehli suffeden yetmiş veya kırk kişilik bir grubu bu iş için görevlendirdi. Heyet Medine-Mekke yolu üzerindeki bir imauneye gelince, içlerinden Haram bin Milhan adlı sahabe Hazreti Peygamber'in mektubunu Amir bin Saasaa kabilesinin reisine götürmekle görevlendirildi. Bu sırada Amir bin Mali'nin öldüğüne dair bir haber üzerine Haram bin Milhan, Mektubu, Amir bin Malik'in yeğeni Amir bin Tufeyl'e verdi ve yanındakileri İslam'a davet etti. Öteden beri Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı kin besleyen Amir bin Tufeil elçiyi öldürttüğü gibi bir Maune'de bulunan İslam heyetine saldırmak üzere kabile mensuplarını kışkırttı. Ancak Amir bin Malik, heyettekilerin hayatlarını garanti altına aldığını ilan etmiş olduğu için halk, Amir bin Tufeyl'in saldırı teklifine olumlu cevap vermedi. Bunun üzerine Amir bin Tufeil aralarında dostluk bulunan Beni Süleym kabilesinin bazı kollarına başvurdu. Onun kışkırtmasıyla, civardaki kabilelerden toplanan silahlı gruplar, hiçbir şeyden habersiz bir de beklemekte olan Müslümanlara saldırdılar. Ağır yaralı olduğu için öldüğü sanılıp bırakılan Kab bin Zeyd en Necari ile Olay sırasında kafilenin develerini otlatmakta olan Münzir bin Muhammed veya Haris bin Sımme ve Amr bin Ümeyye ed-Damri hariç hepsini şehit ettiler. Münzir bin Muhammed veya Haris bin Sımme arkadaşlarının başına gelenlere tahammül edemeyerek müşriklere saldırdı ve o da şehit edildi. Esir alınan Amr bin Ümeyye ise Mudar kabilesine mensup olduğunu söyleyince, Amir bin Tufeyl tarafından annesinin bir köle azad etme adağını yerine getirmek için serbest bırakıldı. Bu çok acı hadiseyi vahiy yoluyla öğrenen ve ashabına haber veren Rasulullah hiçbir felaket karşısında hissetmediği derecede elem duymuş ve 30 veya kırk gün süreyle sabah namazında bu faciaya yol açanlara beddua etmiştir. Bir imau faciasına sebep olan Beni Amir bin Sasa'nın cezalandırılması amacıyla Hazreti Peygamber Şücab bin Vehb komandasında 24 kişilik bir kuvveti Rebiülevvel 8 tarihinde onların üzerine gönderdi. Ani bir gece baskınıyla birçok kadınla beraber kabilenin hayvanları da ele geçirildi. Bir süre sonra Beni Amir bin Sasa'dan Müslüman olan bir heyet Hz. Peygamber'in huzuruna geldi ve esir alınan kadınların iade edilmelerini istedi. Şüca bin Vehb ve arkadaşlarıyla istişare eden Hazreti Peygamber, kadınları İslamiyet'i kabul etmeleri üzerine serbest bıraktı.